Evet hayırlı sabahlar arkadaşlar. E, Fatiha suresi e, Tefsiri okumalarının 33. bölümündeyiz. E, 33 e, ders olacak bugün inşallah ve muhtemelen bir 40 ders mak maksimum yani e, içerisinde tamamlamış olacağız. Fatiha tefsirine inşallah Rabbim inayet ederse. Ee, en son kaldığımız yer e, Sıratallezine en'amte aleyhim ayet-i kerimesiydi. Ve ayet-i kerimenin tefsirine merhum el mallı e, in'amı tefsir ederek başladı. Yani nimet nedir onu tefsir ederek başladı. Şimdi oradan devam edeceğiz inşallah. E, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammeden ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok kısaca hatırlayalım nimet insana haz ve mutluluk veren şeylerdir demişti in'am da işte bu insana haz ve mutluluk veren şeylere insanın eriştirilmesidir insanın bunlara ulaşabilmiş olmasıdır demişti kısaca ve Allah Teala'nın nimetleri sayılmaz. Saymak mümkün değildir yani baş edemeyiz saymakla fakat başlıca dünyevi ve uhrevi olmak üzere iki menbada mülahaza olunabilir dedi. Tam da orada kalmıştık oradan devam ediyoruz. Yani nimetler asli olarak ikiye ayrılır insana ulaşan nimetler ya dünyaya aittir ya uhrevidir, ahirete aittir. Ni'am-ı iki kısımdır. Dünyevi nimetler de ikiye ayrılır. Vehbi olanlar ve kesbi olanlar. Yani ve bunları çok duydunuz tefsir boyunca biliyorsunuz bu kavramları ama yine de kısaca söyleyelim. Vehbi sizin çabanızla erişmeniz mümkün olmayan, tamamıyla Allah vergisi olan demek. Kesbi ise kulun gayretiyle elde ettiği demek. Bu işte yani kesbi olanlar mesela günah da olabilir, sevap da olabilir. Ama kulun çabasıyla elde ettiği kesb Gayret, çaba demek. Vehbi olanlar, şimdi onları da taksim edecek, şemayı takip edebiliyorsunuzdur inşallah. Vehbi nimetler ya ruhani veya cismanidir. Tabiri aharla, diğer bir deyişle, ya manevi veya maddidir. Şimdi onları örneklendirecek bize. Ruhani olanlar, yani e, silsili, yani şemayı takip edecek olursak Allah'ın nimetleri ikiye ayrılıyor, dünyevi ve uhrevi. Dünyevi nimetler ikiye ayrılıyor, vehbi ve kesbi. Şimdi vehbi olan dünyevi nimetleri sayıyor. Yani dünyevi deyince biz hep böyle yeme içme falan zannediyoruz da e, biraz şaşırabiliriz. O bakımdan nereden gittiğimizi e, mutlaka takip edin istiyorum. Şimdi arkadaşlar yani bu dünyaya ait, bizim bu dünyadayken ulaştığımız nimetler diyor. Mesela örnek veriyor onlara nefhi ruh. Yani insana ruh üflenmiş olması, bir ruhumuz olması. Yani bu şekilde hayvanlardan ve diğer mahlukattan ayrılıyoruz biliyorsunuz. Ve halife oluyoruz yani ruhumuz olduğu için. i̇şrak akıl ve zeka yani akıl nuru. Aklın parlaması, akıl ve zeka nuru ve bunlara tabi olan yani akıl ve zekanın doğal sonucu olan fehim, fikir, nutuk ve selameti vicdan gibidir e, manevi nimetler demişti. Efendim e, fehim, anlayış, fikir biliyoruz. Fikir düşünebilmek yani düşünme kabiliyeti. Nutuk, konuşma kabiliyeti, selameti vicdan ve iç dünyamızda eriştiğimiz huzur. Bunlar dünyadayken bize erişmiş olan manevi nimetler ve bunlar vehbi yani biz bunları kendimiz çalışarak elde etmiyoruz efendim Allah Teala bize bunları ihsan ediyor bu açıdan yani bunun idrakinde olmamız da çok önemli şimdi insanlar diyor ki mesela ben bunu çalışarak elde ettim diyor herhangi bir mevkiye veya bir başarıya ulaştığında fakat asıl başarı yani o ulaştığın başarının asıl malzemesi zekan, aklın Kavrayış kabiliyetin bunu nereden buldun bunu kim verdi sana yani dolayısıyla elbette oradaki çalışmanın payı çok yüksek her aklı olan her zekası olan o nimete erişemiyor elbette yani o yola giren gayret sarf eden o nimete erişiyor fakat sadece kendinden görmesi kişinin şükretmeyi teşekkür etmeyi unutturduğu için Allah Teala'ya yaratıcıya minnettarlığı unutturduğu için ne oluyor biliyor musunuz bağlar kopuyor. Bağlar kopunca mesela yani aklıma ilk geleni söylüyorum arkadaşlar çok da e, detaylı çalışılsa üzerinde kim bilir ne mahsurları görülebilir bu bağların kopmuş olmasının ve şükürden uzak kalmış olmamızın. E, ben bunu çalışarak elde ettim dediğinizde mesela böyle bir zihin her şeyi çalışarak elde edebileceğini zannedebiliyor. Yani işte usulüne göre yetiştirirsem çocuklarım mutlaka iyi insanlar olurlar benim elimde diye düşünüyor. Bugünkü pedagoji bize böyle dediği için çok yıkıcı olabiliyor bazen sonuçlar. Ve çok tahrip edici oluyor iç dünyamız açısından. Çünkü bir defa Allah'a sığınma, ondan yardım isteme, dua bunlar hep ihmal ediliyor. Ve o manevi şartlar yani bir işin gerçekleşmesi için o manevi şartlar yerine getirilmediğinde bir imtihan ya da ceza olarak bizi üzecek bir sonuçla karşılaştığımızda bu sefer bütün faturayı da kendi eksikliğimize çıkaracağımız için yani dürüst bir akılsa bu akıl her şeyi benim elimde ben çalışarak yapıyorum çalıştım da kazandım diyorsa o zaman kazanamadığı başarılı olamadığı yerlerde de bütün kabahati kendisinde araması lazım. Bu da müthiş bir rahatsızlık demek yani insanın kendi sorumluluğunu aşan kendi gücünü aşan şeylerin bile altına girmesi o yükün altına girmesi demek bu e, dürüst bir akıl için e, taşınması çok zor bir yük bu bakımdan e, daha en baştayken e, bu dünya nimetleri içerisinde vehbi olan kısımlara dikkat edip Allah Teala'dan sürekli onları niyaz ederek e, ilerlemeye bakmamız lazım her şeyi kendimizden bilmenin e, sonuçta aklı ve vicdanı çok rahatsız eden yakıcı sonuçları olabilir. E, tersi de yanlış yani her şeyi vehbi zannetmek cebriye ekolünde olduğu gibi efendim her şeyi Allah isterse olur bizim istememizle hiçbir şey olmaz ben işte ne kadar çalışsam da zaten Allah'ın istediği olacak e, bunun sonucu ne o zaman çalışmaya gerek yok gayrete gerek yok sadece dua edelim sadece Allah'a yalvaralım demek de büyük bir hata işte Ahmet Hamdi Aksik'in bu konuda muhteşem bir cümlesi var ama şu anda ezberimde değil maalesef bu ikisinin ortasını bulabilenler ee, o övülen ahlaka ulaşabiliyorlar diyor. Yani her şeyi kendinden bilmekle her şeyi yaratıcıya bırakmak. Bu ikisinin ortasındaki o dengeli hayata kavuşanlar e, ahlaklarını Cenab-ı Hakk'ın istediği gibi tam orta yolda sırat-ı üzere e, gerçekleştirebiliyorlar. Dünyevi nimetlerin cismani olanlarını sayıyor şimdi beden ve eçhize beden. Ee, vücudumuz ve vücudumuzun işte organları ve bunlardaki kuvayı asabiye, adaliye, hazmiye ve sair kuvayı maddiye yani e, sinirlerin kuvveti fiziksel sinirlerden bahsediyoruz efendim kas kuvveti gibi veya işte organların iç organların çalışmasındaki kuvvet gibi e, maddi kuvvetler halatu heyeti haslayı halku tekmil gibi şeyler yani e, dış görünüşümüzü ve bütün e, vücut yapımızı Efendim, yaratmak ve onu hani mükemmel bir şekilde bir araya getirmek gibi nimetler. Bunların hepsi vehbi olan dünyevi nimetler kısmına giriyor. Diye önceki saydıklarım da vehbi olan manevi nimetlerdi. Kesbi olanlarda. Şimdi kesbileri sayacak hangi şıktayız ama hala dünyevi olan nimetler şıkındayız. Yani en başta dünyevi ve uhrevi diye ikiye ayırmıştı. Dünyevi nimetlerin kesbiyi olanları, benim çalışmamla, benim gayretimle ulaşabileceğim nimetler neler? Nefsi rezailden tasfiye, nefsini kötü ahlaktan arındırmak, ilmu marifet, ahlak seniye, övülen bir ahlaka e, ulaşmış olmak ve melekat fadıla ile tahliye eylemek. Melekat-ı fadıla faziletli alışkanlıklar, faziletli kabiliyetler. Yani kendisinde öyle kabiliyetler vücuda getirecek ki bu kabiliyetler onu... <gülüyor> İnsanlar arasında seçkin bir konuma yükseltecek, faziletli bir insan kılacak. Mesela işte verme alışkanlığı gibi, cömertlik gibi, ikram etme gibi, yardım etme gibi. Meleke denmesi de çok önemli arkadaşlar. Çünkü ahlak aslında bir melekedir. Zorlanarak yaptığımız hiçbir şey bizim kendi ahlakımız değildir. Gene tabii... Meleke haline getirene kadar sakın yanlış anlaşılmasın hızla geçip de bir eksikliğe sebep olmayalım bir davranışı meleke haline getirene kadar taklit yoluyla başlayıp böyle zorlanarak <gülüyor> nefsimizi eğitiriz ama ne zaman o bizim ahlakımız olur arkadaşlar artık zorlanmadan. Gayet tabii bir şekilde düşünmemize bile gerek kalmadan güzel davranışlar bizden kendiliğinden sadır oluyorsa. Efendim affetmek için zorlanmamıza gerek kalmıyorsa o bizim ahlakımız oluyor. E, paylaşmak, vermek, yardım etmek, dert dinlemek için zorlanmamıza gerek kalmıyorsa. Yani bazen bakıyorum sosyal medyada arkadaşlar mesela güzel bir davranıştan bahsediyorsunuz. <gülüyor> Bunların içinde insanların en zor kabul ettiği de e, affetme bilhassa. Mesela bunu övecek bir şey söylüyorsunuz. Yüz, yani belki yüzlerce hadis-i şerif var affetmekle ilgili. Kaç tane ayet-i kerime var? Efendim tamam da hocam da işte şöyle olursa nasıl affedelim? İşte bize böyle yapanı da nasıl affedelim? Affettiğimiz zaman işte tepemize çıkıyorlar. Yani affı böyle yokuşa sürüyorlar. Affetmenin iyiliğini kabul ediyorlar ama... Hani affetmemek için de birçok haklı nedenleri olduğunu sıralıyorlar. İşte bu aklınızın yattığı bir şeyin henüz sizde bir alışkanlık haline gelmemesi demek. Mesela tam tersine bazı insanlar da arkadaşlar bunlar gerçek yani hayali şeyler söylemiyorum. Bazı insanlar da kavga etmek ve darılmak için kendilerini çok zorlamaları gerekiyor. Birisiyle böyle kavga etmek, dargın olmak, işte böyle insanları hatalarından dolayı böyle bir liste oluşturup onlara böyle çeşitli yaptırımlar kendince uygulamak mesela bu bazı insanların yapısına çok ters işte meleke lafzının altını bu nedenle çizmek istiyorum efendim sizde meleke haline gelmiş olması lazım buna kespi nimetler diyoruz demek ki ahlakın Arkadaşlar burada neye işaret ediyor Elmalı Hamdi Yazır? Bu nefsi rezailden tasfiye etmek yani kötü ahlaktan arındırmak efendim ilim ve marifet ve övülmüş ahlak yani toplum tarafı yani insanlık sadece toplum ve insanlık demeyelim ilahi e, açıdan da övülmüş olan bir ahlaka sahip olmak ve fazileti alışkanlık haline getirmek. Melekâtı fâdılâ ile tahliye eylemek bunların hepsi neymiş arkadaşlar? kesbiymiş. imiş. Yani çünkü bizim nefsimiz bunların da vehbi olduğunu düşünmek istiyor. Yani Allah onu öyle yaratmış. Öyle güzel ahlaklı yaratmış. Allah onu öyle yaratmış. Yumuşak kalpli, merhametli, işte affedici. Allah onu öyle yaratmış. Böyle düşünmeyi istiyoruz. Çünkü hani eğer böyleyse bu ahlak vehbi ise... O zaman benim bir yapacağım bir şey yok yani beni de böyle yaratmış işte. Hatta buna benzer çok cümleler duyuyoruz hem inananlardan hem de daha seküler bir dil kullananlardan. İşte ben böyleyim, beni böyle kabul et, beni böyle sev falan. E, o kadar popüler ki bu söyleyişler arkadaşlar. Yani ben hiçbir şekilde kendimi geliştirmeyeceğim, değiştirmeyeceğim. Efendim e, senin e, ben, yani insanların bende gördüğü eksiklikler efendim için benim yapacağım bir şey yok onlar çaba sarf etsin beni böyle kabul etmek için diye. Yani tabii insanları hani olduğu gibi kabul etmek onları e, Rahman isminin tecellisi olarak bizdeki bizim ahlakımızdaki tecellisi olarak peşin bir kabulle insan oldukları için e, bütün haklarını teslim ederek efendim bir merhamete bir sevgiye peşin yani peşin ve asgari bir merhamet ve sevgiye onları layık görmek de tabii bizim ahlakımızda olması gereken bir şey. Orası tartışılmaz fakat kişinin kendisini hiçbir şekilde geliştirmek ve dönüştürmek zorunda hissetmemesi hatalarının düzeltilebileceğini düşünmemesi ve bunun için bir gayret içerisinde olmaması da beni çok düşündürüyor şahsen. Yani o e, temel kabule sığınarak o temel kabule sığınarak sadece rahmanın tecellisiyle yetinip rahim isminin tecellisi için bir çaba içerisine girmek ihtiyacı duymaması e, ilerlemek istememesi, e, tekamül etmeye talip olmaması çok düşündürücü. Bu açıdan bu söylemlere karşı hep dikkatli olmalıyız. Yani böyle sosyal medyada bir söz duyuyorsunuz. Bazen duyuyoruz. Arkadaşlar böyle çok cazip geliyor kulağımıza. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani böyle söz hani böyle şey vurucu. Ondan sonra böyle etkileyici ve hakikaten Aa, evet ne kadar güzel söylemiş diyorsunuz ama onun derin bir altyapısı var, derin bir dünya görüşünün, derin bir e, inancın üzerinde yükseliyor o söz. Yani ben bu bu sözü kabul ettiğimde, bu şekilde düşündüğümde, bu şekilde inandığımda e, aslında temelde nelere inanmış oluyorum diye bir düşünmemiz ve o bağları Görebilmemiz gerekiyor yoksa ya böyle kopyala yapıştır birbiriyle çelişik bir sürü fikri kendi içinde barındıran pek çok insan da böyle maalesef yani bir konuda şöyle söylüyor başka bir konuda böyle söylüyor ama bu ikisi tamamen birbirine taban tabana zıt ve bu ikisini de arasındaki tezattan hiç rahatsız olmadan aynı Hararetle müdafaa edebiliyor. Doğrusunu isterseniz ben böyle bir şeyle karşılaştığımda hiç cevap veremiyorum. Çünkü mantık kurallarına göre düşünmeyen ve kendisindeki o çelişkileri görmeyen birisini nasıl ikna edebilirsiniz? Ya da nasıl açıklayabilirsiniz? Çünkü asgari bir, bir mantık kurallarında birleşmemiz gerekiyor. Yani şöyle düşünün birisiyle fizik konusunda bir tartışmaya gireceksiniz ama yer çekimini kabul etmiyor. Ya da işte ne bileyim suyun kaynama derecesini inkar ediyor mesela gibi. Evet e, kesbi olanlarda bunlar. Yani kişinin kendisini kötü ahlaktan kurtarması, ilim ve marifet sahibi olması, e, çok güzel ve seçkin alışkanlıklarla kendisini süslemesi, bedeni heyeti matbua ve şemaili müstehsene ile tezyin etmesi. Yani bedeninde de o fıtrattan gelen yaratılıştaki e, güzelliği efendim koruması ve e, dış görünüşünü güzelleştirmesi. Bunlar da kesbi nimetler. Cah yani mevki ve haysiyeti içtimaiye, mal ve servet kazanmak gibi şeyler. E, yani bir ahlakımızla ilgisi var. E, Kaç boyut saydı bakın dikkat edelim. Bir ahlaki boyutu zikretti. Dünyevi olan kesbi nimetleri sayıyoruz şu anda. Yani kişinin dünyadayken kendi çabasıyla elde edeceği nimetler. Bunlar ahlak, ilim gibi manevi özellikler. Yaratılışındaki tabiatını, fıtratını korumak ve geliştirmek gibi fiziki özellikler. Bir de makam, mevki, toplumsal bir konum ve servet gibi... Sosyal e, nimetler. Bunların hepsi e, dünya nimetleri. efendim. Bak ahlak da bir dünya nimeti. Yani bu dünyadayken erişmemiz gereken bir nimet. İşte ruh, akıl, zeka az önce manevi nimetleri saymıştı ama onlar vehbi olanlardı. Onlar da bu dünyada bize verilen nimetler. Ni'am-ı uhreviye. Şimdi iki, en baştaki iki, ayırımdan ikincisine geçti. Uhrevi nimetler. Ahirete yönelik nimetler, dünyada vaki olan ifratu tefritlerine, yani ya aşırıya kaçmış bir şeyde veya da gerekeni yapmamış, iki uca kaymış. Yani mesela bir insanın ne diyelim, herhangi bir konuda Allah'ın çizdiği sınırları aşması demek bu. Aşırıya giderek de aşabilirsiniz, hiç yerine getirmeyerek de aşabilirsiniz Allah'ın çizdiği sınırları. Dünyada vaki olan ifratu tefritlerini mağfiret ederek rızasına erdirmek ve melaiike-i ile beraber alâi-i illiyinde ebeden abad huzuru istikrara nail kılmaktır ki bu da vehbi, kesbi, ruhani ve cismaniye münkasım olur. Yani Ahiretteki nimetleri nasıl özetledi arkadaşlar? Bütün aşırılıklarımızın, yanlışlıklarımızın bağışlanarak Allah'ın rızasına ermemiz, Allah'a en yakın meleklerle beraber, melaike Mukarribin ile beraber, âlâ-i en yüksek mevkide, ebedel abad, sonsuza kadar huzuru istikrara ermiş olması. Bu revi nimet budur. Bunun da vehbi ve kesbi olan tarafları vardır. Mesela mağfiret vehbidir ama o maflüte nail olacak bir yola girmiş olmamız kesbidir. Ruhani ve cismani nimetler olabilir ahirette. Bunların hepsi başlı mesela Allah'ın rızasına ermek ruhani bir e, nimettir. Cennetler cismani bir nimettir yani o da onun da manevi boyutu var ama işte oradaki bahçeler biz öyle inanıyoruz çünkü yani Allah Teala'nın anlattığı gibi inanıyoruz bunları. Orada onu demedi de şunu dedi. Ee, orada kastedilen o değil de bu e, diye düşünenler de var. Onlara da hürmet ediyoruz bir e, şeydir düşünme biçimidir, bir beyin jimnastiğidir. Ama biz yani biz derken kastım ne? Benim gibi e, efendim ağırlıklı olarak beyan metoduyla düşünenler Allah Teala'nın söylediklerinin efendim e, de orada gerçekleşeceğine biz inanıyoruz. Çünkü her insan arkadaşlar her insan için manevi nimet tek başına yeterli olmaz yani sizin için mesela şu anda burada 350 kişiye yakın insan var siz hep böyle manevi nimetler mi talep ediyorsunuz Allah Teala'dan yani şöyle güzel bir evde oturmayı evinizin pencerelerinin güzel bir manzaraya bakmasını ne bileyim sofraya oturduğunuzda önemli olan karnımızın doyması mı diyorsunuz? Yani önemli olan karnımızın doyması dememiz bile cismani bir nimettir. Yani bakın bizim talep ettiğimiz nimetlerin içerisinde ciddi ölçüde cismani nimetler var. Dolayısıyla cismani nimetleri küçümsemek de bana sorarsanız yanlıştır. Çünkü bizim ruhumuz olduğu gibi bir bedenimiz var ve o bedenin meşru dairede helal çerçevesinde ulaştığı nimetler ruhani nimetleri de nimetlere de zemin hazırlıyor. Yani biz ne bileyim işte herkes kendine göre güzel bir elbise giydiğimizde, güzel bir manzaraya baktığımızda efendim ne bileyim güzel bir sofrada böyle özenilmiş bir sofrada lüks ve şatafatlı demiyorum yani güzel temiz özenilmiş bir samimi bir masaya oturduğumuzda e, gözümüzün e, aldığı haz, efendim, kalbimizin aldığı haz e, bizim manevi açıdan da kendimizi iyi hissetmemize yardımcı oluyor. Çünkü bizim bir batınımız varsa bir de zahirimiz var. Tabi elbette e, içimizden bir kısmı arkadaşlar bunlar her zaman azınlıktadır. Bunu çeşitli vesilelerle çok konuştuk. İçimizden bir kısmı için bu cismani e, özel, şeyin, hususları, Hususların hiçbir etkisi yoktur. Onlar işte zindanlarda bile cennette gibidirler. Allah'a yakın olduklarını bildikleri an yaşadıkları şartların hiçbir değeri yoktur. Üzerlerinde ne giymişler, ne yemişler, işte yemişler mi yememişler mi hiçbir değeri yoktur. Önemli olan kendilerini vicdanen doğru yolda hissetmeleridir. Doğruyu yaptıklarını düşünmeleridir. Diye düşünüyorum yani onlardan biri olduğundan değil de hani hayal ediyorum yani nasıl bu insanlar nasıl böyle sadece manevi hazlarla mutlu olabiliyorlar. Bizim de bunlara tasavvufta hal ve makam deniyor. Bizim de evet makamımız onların makamı değil ama hani Cenab-ı Hak bazen üst makamlardan size fragmanlar gösterir o sayede. Şey yaparsınız yani e, ha bak yukarılarda böyle mevkiler böyle makamlar var deyip böyle gayrete gelirsiniz. Bizim de böyle zaman zaman e, saf pür bir manevi hazla efendim mutlu olduğumuz oluyor. Böylece e, onun da ne demek olduğunu anlamış oluyoruz. Her ne kadar vasat e, seviyede olsak bile ben kendim için söylüyorum genel olarak. Efendim zaman zaman yukarı çıktığımız zaman zaman maalesef aşağı düştüğümüz de olabiliyor. Her iki durumu da görüp birinden tevbe istiğfar, diğerinden de niyaz ve talep de bulunuyoruz diğer vesilesiyle de. Bunların hepsi. Başlı başına ve filhal mülahaza edildikleri zaman şüphesiz birer nimettirler. Yani işte akıl ve zekadan tutun da size ruh verilmiş olmasından tutun da bedeni kuvvetiniz, mesela sağlıklı bir bedeninizin olması, güzel bir suretinizin olması, işte makam, mevki, para, efendim güzel ahlak bunların hepsi Şüphesiz birer nimettirler fakat her biri şimdi bakın buradan bizi nereye götürüyor her biri atisine ve mabadına nispetle mülahaza edilince yani akıl zeka mal işte saygınlık efendim toplumsal makamınız beden kuvvetiniz her biri sonuçuna bakılınca atisine geleceğine ve mabadına şu anda bulunduğundan ilerisine bakıldığında Arkadaşlar onunla kıyaslanınca ve bu şekilde mülahaza edilince iptida nimet zannedilen birçok şeylerin yani mesela akıl zeki bir çocuğunuz var böyle neredeyse hani göğsünüze etiket yapıştırıp yazacaksınız benim çocuğum çok zeki diye nimet diyorsunuz ve şükrediyorsunuz başlangıçta hani zeka iyi bir nimet. Fakat iptida nimet zannedilen birçok şeylerin hakikatte nikmet yani çok şiddetli bir ceza ve bela çıktığı da muhakkaktır. Yani bir şeyin nimet olduğunu biz nereden biliriz arkadaşlar neticesinden? Çocuğumuz şu okula girdi nasıl sevineceğimizi şaşırıyoruz kutlamalar yapıyoruz ama o okula girdikten sonra kötü bir çevreye girip inancını kaybettiği zaman da geriye dönüp neler düşünüyoruz değil mi yani keşke... İşte göndermeseydim, keşke o sınava hiç girmeseydi, oraya hiç gitmeseydi falan diyoruz. Bu da yanlış da arkadaşlar. Yani o başlangıçta başlangıçta erişilen bir nimetin, <gülüyor> bu da aslında dünyadaki bütün nimetler demek. Mesela zengin, birden servet kazandınız. Yaptığınız bir yatırım, akıllıca bir yatırım size büyük bir servet kazandırdı. Bu bir başlangıç, yani zengin oldunuz. Peki bu, bu zenginlik sonuçta da sizin için hayırlı olacak mı? İşte o başlangıçtaki başarıların bu dünyadaki başarılar demek bu ilk elde edildiği anda bizim biraz böyle ölçülü bir şekilde sevinmemizi sağlıyor bu bakış açısı. Ve hani yine de oradaki hani bu nimet mi bela mı? Tam böyle kesin bir ayrım yapamadığımız için en başta hep duaya yine devam etmemize yardımcı oluyor. Bu bakış açısı son derece kıymetli ama başkaları da buna şöyle bakıyorlar. Yani o manevi boyutu ve işin sonunu çok dikkate almayanlar da şöyle bakıyorlar. Ya işte bir nimete ulaşmışsın adam akıllı bir sevin ya falan diyorlar mesela. Evet biraz böyle imanlı insan arkadaşlar ve nasıl diyoruz? İşte sonunu önemseyen, her zaman asıl başarının ahiretteki başarı olduğunu, asıl mevkiinin ahiretteki mevki olduğunu hiç aklından çıkarmayan kişi dünyadaki başarıları ve mevkileri önemsiz görmez. Sadece bunlara ulaşmanın gerçekten bir sonuca ulaşmak anlamına gelmediğini bilir. Hep dikkati o uyanıklığı elinden bırakmaz. Bu da o demin böyle bir nimete ulaşınca delicesine sevinenlere biraz sıkıcı görünür yani dışarıdan baktığınızda. E, her şeyinde bir bedeli var yani arkadaşlar. E, siz dünyayı dibine kadar yaşamak istediğinizde ahiretten vazgeçiyorsunuz. Vazge sizi tenziy edeyim birileri ahiretten vazgeçmiş oluyor. İşte ahireti asıl hedef haline getirenler de o dünyadaki şımarıkça sevinmeden vazgeçmiş oluyor. Herkes bir şeyler için Bedeller ödüyor. Dolayısıyla biz bu nimetlerin her biri evet hakikatte birer nimettirler. Fakat geleceğe ne baktığımızda yani bu nimetin sonu ne olacak? Oraya baktığımızda bazen bir bela ceza da olabilir bunlar. Bilakis iptida, elem ve nikmet görünen bazı musibetlerin yani baş ilk karşılaştığınız zaman size büyük bir acı veren, Şiddetli bir ceza, nikmet nimetin zıttı arkadaşlar, şiddetli ceza demek. Şiddetli bir bela gibi görünen bazı musibetlerin bilahare ileride büyük bir nimetü saadete vesile olduğu da muhakkaktır. Yani mesela sabredersin, Allah'a yakınlığını artırır çünkü kendi o konudaki çaresizliğini gösterir sana o yaşadığın bela veya mahrumiyet Efendim Allah'a yakınlığını artırır. Ee, eğer varsa gurur, kibir, tefahür, övünme gibi Allah'ın hoşlanmadığı haller gidersenden Çünkü onlara vesile olacak şeyler elinden alınmıştır. Ve gerçekte seni insan yapan şeyin, kıymetli yapan şeyin gerçekte ne olduğunu görmeni sağlar vesaire Yani açmamış burayı Elmanlı diye yazır. Yani bazen diyor bize dimet gibi görülen şeyler sonucuna baktığımızda bir bela olabilir. Bazen de başlangıçta elem ve nikmet gibi görünen şeyler, akıbetine baktığımızda bazı musibetler, akıbetine baktığımızda büyük bir nimet-ü vesile. Mesela bir hastalık bütün günahlarının affına vesile olur. Ama o hastalığı çekerken o kişi ne acılar yaşıyor değil mi? Ne mahrumiyetler yaşıyor. Dünya zevklerini hiç tatmadan efendim hastanelerde ömür tüketiyor ve safadan sonra cefa yani dünyada çok iyi yaşayıp sonra cefaya erişmek ne kadar acı ise cefadan sonraki safa da o kadar tatlıdır. Bu sebeple ciddi ve hakiki olan nimet-ü saadet akıbeti herhalde salim olanlardır. En ciddi, en hakiki saadet, mutluluk ve nimet arkadaşlar akıbeti salim olanlardır. Yani hem, hem e, başta ne yaşarsa yaşasın sonuç itibariyle efendim belalardan salim olanlardır. Binanere matlu bu asli asıl talebi asıl talep edilecek şey, asıl istenecek şey. Şimdi biz Fatihada Cenab-ı Hak'tan bir şeyler istemeyi öğreniyoruz ya. Talimi mesele demişti biliyorsunuz e, alimlerimiz Fatihanın isimlerinden birisi de bu. Allah'tan bir şey istemenin öğretildiği sure. Allah'tan ne istenecek ve nasıl istenecek? Bunun öğretildiği sure. Burada Cenab-ı Hak bize kendisinden neler, ne istememiz gerektiğini bize öğretiyor. Ve biz bunu gün içinde okudukça arkadaşlar o istek defalarca tekrarlanmış oluyor. Onun için yani namaz kılmak bizim için iyidir. Bize iyi gelir. Düşünün şu anlatılan bütün efendim belalardan uzak olmayı, bütün dünyevi uhrevi, Bizi nimet içerisinde yaşatacak, evet şu anda bir sıkıntı gibi görünse de her zaman akıbeti bizim için hayırlı olacak olanı Cenab-ı Hak'tan gün içinde defalarca Fatihayı okumak suretiyle talep etmiş oluyoruz. Şimdi de onu izah ediyor bu asli yani asıl istenecek şey sadece iptida nimet değil, iptidai nimet değil, başlangıçtaki nimet değil, akıbete selametle yetiştiren nimetler olmak lazım gelir. İslam kelimesinin dahi ilham ettiği bu haysiyet... Yani İslam kelimesi de selamette olmak demek biliyorsunuz. Her türlü afetten, beladan selamette olmak bir anlamı, bir anlamı da teslimiyet, Allah'a teslimiyet demek. İslam kelimesinin dahi ilham ettiği bu durum, bu haysiyet, غَيْرِ الْمَغْدُوبِ aleyhim وَلَا <وَلَطَّال۪ين> dalin vasfıyla ifade ediyor. Yani bana öyle bir nimet ver ki ya Rabbi, beni öyle bir nimet yoluna, Öyle bir yola iliştir ki sıratallezine en'amte aleyhim senin nimet verdiğin kişilerin yolu olsun bu. Birazdan onu da açıklayacak ee, ve ne olmasın gayril mağdubi aleyhim gazaba uğrayanların dalin ve sapanların yolu olmasın diyerek efendim bu akıbeti de selamet içeren bir nimet talep etmek bize burada öğretilmiş oluyor. Bu suretle en'amte aleyhimde nimet ve in'am umumi istirak ile lafz am olmamakla beraber yani en'amte aleyhimdeki nimet senin nimet verdiğin diyerek orada bir tahsis var dikkat ederseniz. Yani mutlak manada nimet değil Allah'ın verdiği, Allah'ın nimet verdiği diye böyle bir e, hususiyet, bir özellik belirtiliyor. Fakat mefhumen, ıtlakıyla... Yani anlam itibariyle her türlü nimete muhtemel ve şamil olabileceğinden mütenavveli tahsis olunmak için yani akla e, nimet en'amta aleyhim Allah senin nimet verdiklerinin yoluna deyince bu nimet ne akla gelebilecek olanları efendim e, sınırlamak için akla gelebilecek olan nimetleri Gadab-ı dalalden selamet kaydıyla takkit edilmiş. Yani ya Rabbi öyle bir nimet ki yani sen her şeyi verirsin insanlara ama benim senden istediğim nimet sıratallezine ne'amte aleyhim derken benim senden istediğim nimet sonu gazap ve sapkınlık olmayan sonunda beni gazaba Allah'ın gazabına senin gazabına ve e, o sıratı müstakimden sapmaya dalalete götüren bir nimet olmamak kaydıyla Demiş oluyoruz ve tam manasıyla nimet ifade edilmiş oluyor böylece. Yani hem en başta bana nimet ver ama sonu da satkınlık ve gazap sebebi olmasın. <gülüyor> bu da ni'am-ı uhreviye yani bu da bana dünyada vereceğim bütün nimetlerin Ahirette de bir nimet olarak karşıma gelmesini talep etmek demek. Ve ona vesile olan vehbi, kesbi, ruhani, cismani, nim dünyeviye demektir. Yani biz sıratallezine enamte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim veladdallin dediğimizde aslında hani sonu da benim için hayırlı olacak. Gazaba götürmeyecek, senin rızana götürecek nimet demiş oluyoruz. Peki bu nimet? E, vehbi mi kesbi mi? Bunun vehbi kısımları var, kesbi kısımları var. Efendim vehbi olsun kesbi olsun, ruhani olsun cismani olsun. Çünkü bedeninizdeki kuvvetle veya malınızdaki fazlalıkla da siz e, ahireti kazanırsınız. Yani ister cismani ister ruhani. İster senin verdiğin akıl zeka ruh kabiliyetleri gibi kalp vicdan selameti gibi ister senin verdiğin ister benim kazandığım ilim marifet hikmet gibi efendim nimetler olsun ben senden sonu benim için hayırlı olan nimetleri istiyorum yani sonu da hayırlı olan nimetleri istiyorum demiş oluyoruz bunların başı da bütün bu dünyevi nimetlerin çünkü biz ahireti dünyada kazanacağız bu dünyevi nimetlerin başı da hakkı hayat. Şimdi bakın hiç aklımıza geliyor mu bunlar? Bazı nimetlere o kadar alışmışız ki arkadaşlar. Yani onun nimet olduğunun bile farkında değiliz. Mesela beni çok düşündüren ve böyle baktığımda bir takım tartışmalara, yazışmalara baktığımda hayrete düşüren bir nimet var arkadaşlar. İnsanın bir vatanının olması. Ve o vatanda emniyet içinde yaşayabiliyor olmanız. Yani biz mesela dün akşam Avrupa yakasında bir toplantı için bir iftara gittik. işte kadınlar olarak yani gittik geldik korkmadık gece 10'da efendim döndük. Hiçbir korkumuz olmadan Allah'tan başkasından yani böyle bir coğrafyada yaşayabiliyor olmak. Bunun size nasip edilmiş olması. Bu o kadar alıştığımız ve sıradanlaşan bir şey ki arkadaşlar biz onun nimet olduğunu bile farkında değiliz. Böyle bir sürü şikayet kültürüyle efendim oradaki aksayan tarafları öne çıkarıp bir kez olsun şükreden yani şükreden bir mesaj hiç görmüyorum mesela neredeyse. Şimdi arkadaşlar... Afrika ülkelerinden birisi için okumuştum. Yanlış olmasın, yanlış bir şey söylemeyeyim ülke ismi verip. Diyor ki işte havaalanında iniyorsunuz. Bu havaalanının 100 kilometre çapındaki o çevresi güvenli. Onun dışındaki hiçbir yerde devlet güvenliği yok. İşte siz bir başka kentine, bir başka köyüne gitmek istiyorsanız bir araba dolusu silahlı, paralı asker kiralamanız gerekiyor. Çünkü güvenlik olmadığı için çok efendim tehditler var size yönelik diyor. Yani şimdi işte o zaman anlıyorsunuz güvenli bir ülkede yaşamanın nasıl bir nimet olduğunu. Ama onun da başında, daha ondan da önce hayat hakkı, hakkı hürriyet, özgürlük nimetini sayıyor. İman, inanabilme kabiliyeti, selameti vicdan, vicdanın rahatsız eden şeylerden kurtulmuş olması, içinde iç dünyanda bir vicdani bir azap yaşamamak bu çok büyük bir nimet. Hüsnü ahlak, güzel ahlak, salahı içtimai şimdi söyledi. Toplumsal barış yani düzen, ıslah, Efendim, ilmi nafi, faydalı ilim, ameli salihtir. Ee, ne saydık şu anda isterseniz tekrar sayalım. Dünyevi nimetler ama sonucu da hayırlı olan. İnsan için o, e, ahirette de sonucu, güzel sonuçlara götürecek olan dünyevi nimetler. Bunların başında hakkı hayat, hakkı hürriyet, iman, selameti vicdan, hüsnü ahlak, salahı içtimai, ilmi nafi, ameli salihtir diyor. lisan İslam'da hürriyet, şimdi e, ikinci nimetten başladı. Hayat hakkını e, açıklama ihtiyacı duymadı. Özgürlük meselesini anlatıyor. Lisan-ı İslam'da hürriyet hukukuna malikiyet diye tarif olunur. Yani kişinin kendi haklarına sahip olması, kendi haklarını elde etmede hür olması diye tarif olunur. Bunun zıttı hukukuna başkasının malik olması demek olan, yani senin haklarına, senin sana ait olan haklara başkasının sahip olması demek olan esaret ve hükiyettir, esirlik ve köleliktir. Aslında hani dolaylı olarak baktığımızda bana sorarsanız vahşi kapitalist yaşamda da yani insanların tam bir hürriyet içerisinde olduklarını söyleyemeyiz. Fakat burada kimseyi suçlamayalım bu kapitalist dünyada arkadaşlar biz kendi özgürlüklerimizin bir kısmından kendi ilimizle vazgeçiyoruz. Ama tabii müthiş bir manipülasyonla yani işte reklamlar, hayat tarzı dayatmaları, efendim ee, bir takım modalar, bunun sırf bunun için çalışan müthiş büyük bir sektör ve insanları nasıl manipüle ederiz, nasıl tüketme, tüketime mecbur ederiz, nasıl bizim istediğimiz gibi yaşamalarını dayatırız e, ve, ama bunu hani... Güya siz seçiyorsunuz öyle bir sunuyor ki son derece zekice bu büyük bir ifsat arkadaşlar çok büyük bir ifsat çünkü ifsat edildiğinizin farkında olmuyorsunuz olmuyoruz hiçbirimiz. Ee, orada da böyle dolaylı bir esaret var ama tabii burada kastedilen o değil. Doğrudan doğruya sizin mesela çalışıp çalışıp işte bir kölenin bütün gelirini sahibinin alması gibi, bütün kazancını sahibinin alması gibi. Ee, buna, bunun günlük hayatımızda da karşılıkları var ama e, onları söyleyip kimsenin e, üzüntüsüne üzüntü katmak istemiyorum. Aslı hukuk ise yani bu insanın haklarının, Dayanağı neresi, nereye dayanıyor insanın hakları? Vazı ilahidir. Allah ilahi bir sistem koymuştur insanın haklarını. Yani insan hakları Allah'ın ve Allah vergisidir. Allah'ın vergisidir ve onu ihlal etmek, insanların en temel haklarını ihlal etmek, Allah'ın onlara tanıdığı hukuku onlara vermemek demektir. Böyle bir... E, zulüm tarafı var yani. Binaenaleyh herhangi bir ferdin vaz ilahi olan hukuku kendi rızası munzam olmaksızın, içinde kendi rızası bulunmaksızın diğer bir vaz beşeri ile insanların koyduğu bir dümen, bir sistem ile tebdil, tahir veya tasarrufa mahkum olabiliyorsa, değiştiriliyorsa efendim e, veyahut da ee, o, o kişinin hakları üzerinde başka biri o kendi rızası olmaksızın tasarrufa e, efendim başka birinin tasarrufuna o kişi mahkum olabiliyorsa o artık yalnız Allah'ın kulu değildir. Bunu tabii biraz e, çok ilmi bir ifadeyle üstü kapalı bir şekilde söylemiş. E, bunu biraz daha böyle açıp örneklendirdiğinizde çok hamasi ve çok e, nasıl diyelim... E, Saldırgan bir şeye dönüşebilir, bir e, mahkum yani karşı tarafı mahkum etmeye dönüşebilir, öyle bir dile dönüşebilir. Ama Elmalallah mı yazır? Yani en güncel konulara dair fikirlerini bile yazarken ilmi çerçevenin, ilmi üslubun dışına çıkmıyor. Bu da onu işte böyle evrensel yapıyor. Yani her devirde geçerlilik oluyor söylediklerini. Duygusal e, metinler yazmıyor yani efendim ve onda bir hissi esaret vardır. Yani burada kişinin kendi iradesi yok. Bir başka kişi, bir başka insan ürünü bir sistem onun iradesi dışında, talebi ve isteği dışında haklarının bir takım haklarının tasarrufunu kendi üzerine alıyor, kendi efendim eline geçiriyor. O artık yalnız Allah'ın kulu değildir ve onda bir hisseyi esaret vardır. Yani bir esaretten bir pay vardır artık onda ve artık onun vecaibi vazaifi, onun bütün sorumlulukları, görevleri mahsı hakkın icabına değil, şunun, bunun keyfi iradesine tabidir. Onun bütün görev duygusu, sorumluluk duygusu sadece Allah'ın rızasına değil, Allah'ın rızasına bakarak değil, onu razı etmek, bunu razı etmek, şunun onayını almak çünkü niye? Kendisi kendi hayatıyla ilgili tasarruflar onun o kişilerin elinde olduğu için ve bu da kendi rızasına rağmen olduğu için bunda bir hissiyi esaret vardır diyor yani burada işte iş hayatı olabilir bu siyasi şartlar olabilir dediğim gibi örneklendirmeyerek daha böyle genel düşünmemize yardım ediyor hatta aile içerisinde olabilir ee, çeşitli örnekleri var bunun. Dediğim gibi kimsenin canını yakmak istemiyorum sabah sabah Ramazan sabahı. Binaenaleyh Hak Teala'yı tanımayan kimse de hukukuna malikiyet manasına hakkı hürriyet farz etmek bir tenakuz olduğu gibi Allah'ı tanımayan kimse, şimdi Allah'ı tanımadığınızda Allah'ın indirdiği kanunu da tanımamış oluyorsunuz. Fakat bir kanunla tabi olacaksınız çünkü hayat yani sosyal hayat bir kurallara uy tabi olmak demektir. Bu durumda sizin gibi bir insanlığın veya insanların ürettiği hukuka tabi olacaksınız demektir. Efendim dolayısıyla Hak Teala'yı tanımayan kimse de hukukuna malikiyet manasına kendi haklarına tamamen sahip olma manasına hakkı hürriyet farz etmek bir özgürlüğü olduğunu düşünmek bir tenakuz olduğu gibi Hak Teala'dan başkasına kul olanlarda da hürriyet farz etmek imkansızdır. Şimdi burada akla şöyle bir soru geliyor tamam da işte dini kurallar da benim canımın her istediğini yapmama engel oluyor o da benim özgürlüğümü kısıtlamıyor mu? Hani bu bugün çok sorulan bir soru. Arkadaşlar dini, e, dini kurallarda bir defa şöyle bir şey var. E, o dini en baştan, o inancı yani İslam'ı en baştan seçip seçmemekte hürsünüz. Hiç kimse size bir şeye inanmaya zorlayamaz. E, baskı arkadaşlar insanı mümin yapmaz, münafık yapar. Yani baskı karşısında çaresiz kalmışsa dindar görünür, inanıyor görünür. Bu da insanı münafık yapar. Allah gerçekten inanmayan bir kişi için. Dolayısıyla bir defa e, hatta e, Gazali bile ki hani ne kadar e, ciddidir, serttir yeri geldiğinde Gazali bile der ki çocuk eğitimi ve bu işte Müslüman olmayla ilgili e, ergenlik çağına gelen bir çocuğa Bugün için yani rüşt çağına diyelim gelen bir yoksa 9-10 yaşındaki çocuğa değil yani artık hayata başlayacak amel defteri açılmış bağımsızlığını anne babasından kazanmış yani kul olarak artık tek başına Allah karşısında hesaba çekilecek olan bir çocuğa anne babasının kelime-i şahadeti bütün kapsamıyla olabildiğince yani ne demek istiyoruz biz? Eşhedüen la ilahe illallah dediğimizde ne demek istiyoruz ve eşhedüenle Muhammeden abduhu ve Rasulü dediğimizde ne demek istiyoruz? Bunu kapsamıyla anlatması ve Müslüman olmayı ona teklif etmesi anne babanın görevleri arasındadır diyor. Yani bugün e, ciddi sıkıntılarımızdan birisi de pek çok sıkıntımız var Rabbim yardım etsin. Bunların çoğu birbirine bağlı arkadaşlar. Şöyle de, yani şey gibi bu hani böyle kibritten veya jengalardan kuleler yapıyorsunuz ya hani yapar çocuklar alttan bir tanesini çektiniz mi bütün kule yıkılır işte o en alttaki en temel kilit taşı sebeplerden bir tanesi de çocuklarımızla ilgili sıkıntılarımızla bu bizim kendi çocuğumuz ya kesinlikle Müslümandır diye farz ediyoruz. Ve ondan sonra ona böyle uygulamayla ilgili şeyleri, alışkanlıkları kazandırmaya çalışıyoruz. Gerçekten zihni Müslüman mı? Kalbi Müslüman mı? Allah'a inanmış mı? Ahirete inanmış mı? Teslim olmuş mu? Oradan gelenlerin hak ve doğru olduğuna yürekten iştirak ediyor mu? Bunu araştırmayı, buraya bakmayı pek düşünmediğimiz için ciddi çelişkiler yaşıyoruz işte uğraşıyoruz şu olmuyor bu olmuyor falan diyoruz çünkü işte dediğim gibi aslında zihnen ve kalben tam anlamıyla teslim olmuş olmadığı için yani 3-4 tane soru sorduğunda birisi ona veya 2 tane video izlediğinde bütün sistemi çöküyor çünkü zaten katılmamış iştirak etmemiş o sisteme kendi tercihiyle bir defa dinin böyle bir farklı noktası var yani sizin kendinizin o inancı seçmeniz gerekiyor. İkincisi arkadaşlar herhangi bir sisteme tabi olmakla dine tabi olmak arasındaki farka örnek vermek istiyorum. Mesela sizin anne babanıza bakma yükümlülüğünüz veya da işte çeşitli sosyal görevleriniz. Bunlar dini görevler olduğunda yani din de bunları desteklediğinde siz o işi yaparken Allah'a itaat ettiğinizi düşünerek yapıyorsunuz ve her, üzerinizde herhangi bir kişinin dayatması, baskısı aslında yapmayacaksınız ama işte tepenizde şöyle bir zorba biri var size zorbalık yapıyor ve mecburen mecbur kalıyorsunuz. Onu yapıyorsunuz. Bu nerede arkadaşlar? Bir de Allah Teala işte size şöyle ödüller, bence ödüller de doğru bir motivasyondur. Yani bazıları ona da karşı çıkıyor ve ödül için bir şey yapmanın çok da kıymetli olmadığını söylüyor. Fakat ben ona iştirak etmiyorum arkadaşlar. Çünkü her seviyede insanı, Güzel ahlaka ve doğru davranışlara teşvik etmek için bazen Allah'ın rızasına anlatmaya bazen de cennetini cehennemini anlatmaya ihtiyaç vardır. Ve Allah yarattığı kulları bildiği için bunların hepsini bir denge içerisinde kitabında ve Resulünün sünnetinde bize anlatmıştır. İşte o motivasyonla yaptığınızda bunu üzerinizde bir zorbalık hissederek değil doğrudan doğruya Allah ile ilişkinizin hatırına yapmış oluyorsunuz ki aradaki fark... E, mukayese kabul etmez. Bunun için işte böyle olduğu için nedir bunun için dediği son cümleyi tekrar okuyalım. binaneley Hak Teala'yı tanımayan kimse de hukukuna malikiyet manasına hakkı hürriyet farz etmek bir tenakuz olduğu gibi Hak Teala'dan başkasında, başkasına kul olanlarda da hürriyet farz etmek imkansızdır. Çünkü artık ben onu şöyle e, yorumluyorum. Allah'tan korkmadığınızda arkadaşlar her şeyden ve herkesten korkar hale gelirsiniz. Allah'tan korktuğunuzda korkmak burada olumlu anlamda yani Allah korkusu olumlu bir korkudur. Neden olumlu bir korkudur? Arkadaşlar çünkü Allah zalim değildir, zorba değildir, bencil değildir ee, ve o akıbeti size anlatır. Yani yanlış yaptığınızda varacağınız akıbeti size anlatır. Ondan korkarsınız. Ama o akıbetten kurtulmak için ne yapacağınızı da size anlatır. Yani her şey çok bellidir. Dolayısıyla bu şey gibidir. Yani bir virüsten korunmak için ne yapacağınız belliyse değil mi? İşte bize anlatlar şöyle yapacaksınız böyle yapacaksınız diye artık ne yapacağınızı biliyorsunuz. Yani elinizden geleni yaparsınız ve korkunun büyük bir kısmından bu şekilde kurtulursunuz. Eğer hastalıklı... Bir korkuya maruz değilseniz. Dolayısıyla efendim Allah'tan korkmayı bıraktığınızda her şeyden hastalıktan korkarsınız, fakirlikten korkarsınız, işte insanlardan korkarsınız, her şeyden korkar hale gelirsiniz. Gerçekten sadece ve sadece Allah'tan korkmak arkadaşlar. Bu benim de ulaşmak için hayatım boyunca çok çaba sarf ettiğim bir şey. Çok demeyeyim de çaba sarf ettiğim bir şey ve Rabbim'den istediğim böyle hani minik minik adımlarla ulaşmaya çalıştığım, ulaştığım kısmen bir şey. Arkadaşlar Allah'tan sadece Allah'tan korkmak inanılmaz bir özgürlüktür. Düşün, hiç kimse, hiç, şöyle dersen böyle olacak, böyle dersen şöyle olur. İşte çocukların beni e, ne bileyim dışlar, işte kocam şöyle yapar. Hiçbiri yani patron işte şunu yapar. Öyle insanlar görüyorum ki arkadaşlar hiçbir yaptırım ve tehdidin ve hiçbir e, kanuni sakıncanın olmadığı hususlarda bile e, insanlardan korkuyorlar. Yani sadece Allah'tan korksaydık namaz kılmamak için hiçbir bahanemiz olmayacaktı. Ve e, o insanlar da bizi e, bir süre sonra olduğumuz gibi benimseyeceklerdi. Ama o korkak karakter var ya arkadaşlar o korkak karakter sürekli her şeyi hesap etmeye çalışan bir zihin meydana getiriyor insanda ve orada da aslında kendi ürettiği canavarlardan korkuyor insan. Yani aslında sana insanlar o kadar tepki de göstermeyecekler. Korktuğun gibi olmayacak hiçbir şey. Çünkü biliyoruz biz yani Kur'an-ı Kerim'de bize anlatılıyor. Musa'nın karşısındaki, şey, Firavun'un karşısındaki Musa'yı düşünün yani. Değil mi? Kaç defa korkuyorum ya Rabbi diyor. Hz. Musa çok korku konusunda Hz. Musa çok iyi bir örnektir hepimiz için allah Teala ona korkma diyor e, defalarca. Sadece Allah'tan korkan insan firavunlar karşısında bile hürdür. Ve doğruyu yaptığında mutlaka kurtuluşa erer. Bizim için denizler yarılmasa da arkadaşlar hayat bam. bir bakarsınız ki Allah Allah bütün korkularınız anlamsızmış yani. Boşuna korkmuşsunuz falancadan filancadan ya da işte e, makamı mevkiyi kaybetmekten vesaire çok da anlamlı değilmiş korka korka öyle yaşamak. Evet Allah Teala yardım etsin. Biraz da tabii bu bizim yetiştirilme tarzımızla alakalı patolojik bir geçmişi olan bir kötü, nasıl diyeyim, kötü demeyeyim de yani bizim hastalıklı bir tarafımız olabiliyor. Ben korkaklığın münafıklık için arkadaşlar çok uygun bir zemin oluşturduğunu düşünüyorum. Korkak insan çok kolay ikiyüzlü davranabilir, çok kolay olduğundan farklı biri gibi davranabilir ve zincirleme olarak bizdeki o e, insani erdemleri e, nasıl diyelim haysiyeti, onuru, şerefi işte bütün bu demin saydığı elmanın faziletleri hepsini e, zincirleme olarak yok eden bir şey olduğunu düşünüyorum korkaklığın. Allah Teala hepimizi kendinden başka hiç kimseden korkmayan efendim haysiyetli onur sahibi insanlar kılsın şu mübarek vakitler hürmetine. Bunun için zamanı hürriyet yani özgürlüğün garantörü yalnız Allah'a ubudiyettedir. Sadece Allah'a kul olursan, bu se Allah'tan başka hiç kimseye kulluk etmeyecek bir yapıda olursan bu senin bütün özgürlüklerinin garantörüdür. İşte arkadaşlar bunun dünya tarihinde çok büyük ve güzel örnekleri var doğudan batıdan. Ve Bilal-i geldi mesela benim aklıma. Hiçbir kimse onu korkutamaz yani sadece Allah'tan korktuğunda ve Allah onu oradan alır bu ümmetin bilal Habeşisi yapar yani. Ve işte o günlerde mesela bir başka köle belki de korkaklığı yüzünden yani inanacaktı da inanamadı mesela belki bilmiyoruz yani faraza söylüyorum. Ve hiç birimiz onu bilmiyoruz bile yani bakın korkaklık bizi sıradanlaştırır arkadaşlar sıradan silikleştirir. Bizim şahsiyetimizi, nev-i şahsına münhasır olan, sadece bize verilmiş olan o biricik eşsiz varlığı göme, gömmemize sebep olur yani. Gömeriz onu korkaklıklarımızın içine ve yazık olur bize yani. Ve sırat-ı müstakimin mebdeyi, işte biz ihtinas sırat-ı dedik ya ne istedik biz Allah Teala'dan şu anda aslında bütün bu anlatılanlar o sırat-ı müstakimin izahı. Biz Allah'tan doğru yola bizi eriştir, bizi orada sabit tut, hedefimize ulaştır, hidayetin anlamını e, hatırlayın diye dua etmiştik. İşte o duamızdaki sırat-ı müstakimin mebde'i kaynağı bu ubudiyet, bu Allah'a kulluk bilinci. Çünkü arkadaşlar Allah'a kulluk bilinci sizde canlı olduğunda sizi sırat-ı mustakimden uzaklaştıracak hiçbir yola e, girmezsiniz. Girdiniz diyelim, oluyoruz biz, girebiliriz. Hemen dönersiniz. Tevbe var. Tevbe dönmek demek. Hemen dönenler, ben nereye gidiyorum bu yol yanlış dersiniz. Böyle gafletle sonuna kadar, dibine kadar gitmezsiniz. Yani bilirsiniz ki hırsızlık yapamam ben. Birini kandıramam. E, yalan beyanda bulunamam efendim e, ne, ne işte e, aklı e, kaybettiren alkol, uyuşturucu vesaire böyle bir yola giremem yani e, bunları deneyemem bile işte fuhuş vesaire hiçbir şekilde hatırımdan bile geçmez yani sadece Allah'a kul olduğunuzda o bilinci içinizde canlı tuttuğunuzda sıra, sıratı müstakim üzere sabit olmanız son derece kolaylaşır. Diyelim ki bir e, gaflet anı oldu. Bir e, propagandaya kapıldınız Bir ne bileyim e, çevreniz sizi bir yere teşvik etti. Bir şey oldu. Yani ayağınız kaydı. Hemen farkına varırsın. Dolayısıyla o sıratı müstakim üzere kalmanın kaynağı mebdeyi işte insanın içindeki bu ubudiyet Allah'a kul olduğu bilincidir. Ee, Sırat-ı Mustakim'in mebdeyi bu ubudiyet ve ilk gayeyi dünyevisi de Sırat-ı Mustakim'e girmenin hemen girdin diyelim devam ediyorsun dünyada ulaşacağın neticesi de hedefi de nimeti uzma olan en büyük nimet olan bu hakkı hürriyettir. Yani sen ubudiyet içine yerleştirdiğinde sıratı Sırat-ı girmiş oluyorsun ve hemen ilk alacağın karşılıkta tam bir özgürlük duygusu. Ne evlatlar ne koca ne patron ne yönetici ne şu ne bu hiç kimse seni bu Sırat-ı Mustakim'den saptırma konusunda efendim şeye tongaya düşürebilirler ama hemen dönersin temelli saptırma konusunda senin üzerinde bir gücü olmadığını görecek ve senden Vazgeçecektir. Yani bunu yaptırma konusunda senden vazgeçecektir. Ama tabii çelişik hedefler taşımayacaksın. Şart bu yani. Gerçekten en üst makamda içinde Allah'a kulluk bilinci. Bunun için ben bu dünyadayım. Fikri ve inancı her şeyin üstünde olacak. Bütün sevgilerin, bütün bağlılıkların, bütün hedeflerin, bütün mutlulukların her şeyin üstünde olacak. Allah'tan diliyoruz bunu. Bunun başı da. Bu, buraya erişebilmenin başı da ni'amı ı vehbiyyeden hayat, yani hayat sahibi değilsen zaten bunların hepsi boş. Vehbi nimetlerden olan hayat, ni'amı ı kesbiyyeden, kesbi nimetlerden de imandır. İnsanın bu hakkı hürriyet, bu en şerefli konum, Allah'tan başka hiçbir şeye, hiç kimseye kul olmama, sadece Allah'a kul olup sırat-ı müstakim üzere ilerleme, e, nimetine erişebilmesinin efendim başı da hayat sahibi olması ve e, kesmi nimetlerden de inanç sahibi. Çünkü inanç yoksa Allah'a kulluk nerede yani. İşte bu ikisi yani hayat ve iman arkadaşlar yani sende bir hayat emaresi olması. Tabi bir de şu var e, Dostoyevski'nin ölü canları gibi yok kiminde yanlış olmasın Oradaki gibi yani böyle yaşayan ölüler de olabiliyor arkadaşlar. Hiçbir hayat emaresi olmayan ama yiyor, içiyor, işte evini topluyor, alışveriş yapıyor falan yani. Ama ölü, bir şekilde kalpte bir hayat emaresi yok Allah korusun. Bütün bu saydığımız nimetlere, makamlara ulaşabilmek için hayat sahibi ve iman sahibi olmak gerekiyor. Bu ikisi usulü niamdır. Bütün nimetlerin asıllarıdır. Bunların mebdeyi de bu hayat ve imanın kaynağı da yani nereden gelecek bize bunlar? Meunet ve hidayet-i ilahiyedir. Allah'ın yardımı ve hidayetidir. İstenen tarik da yani ihtine sırat al müstakim de bizim istediğimiz, girmek istediğimiz tarik da bu meunetin tarikı i müstakimidir. Yani bizi hayat veren şeylere ve imana ulaştıracak olan yola sokmasını istemiş oluyoruz Allah Teala'dan işte nimeti İslam bu tariki mustakimdir diyor arkadaşlar burada kalalım en amta aleyhim de iki vecih mümkündür deyip burada biraz böyle e, lugavi edebi izahlara girecek işin zor kısmı bunu haftaya bırakalım Allah'a emanet olun fikriyat sayfasına teşekkür ediyoruz